Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri ve min seyyiât ve Men yehdihillahu fe lâ ve men yüdlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ema ba'd feinnestekal hadîs kitâbullâh ve hayral hüdûdi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Harp bin İsmail el-Kirman-i Es-Sünnet kitabından fitnede geri durmanın emredilmesi babıyla devam ediyoruz. Müellif kendi isnadıyla İbn-i Sirin şöyle dediğini rivayet ediyor. Şureyh Rahimullah dedi ki, 9 sene süren fitnede ne haber verdim, ne haber araştırdım, ne de selamette kaldım. Denildi ki, bu nasıl oldu ey Ebu Meyye? Şöyle dedi, birbiriyle karşılaşan hiçbir grup yoktu ki görüşüm ikisinden birinden yana olmasın. Yani o fitnelere bizzat karışmış olmasam da birbiriyle savaşan gruplara taraftar olduğum için selamette kalamadım demek istiyor. Müellif kendi isnadıyla i̇bn Mesud radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Muhakkak ki karanlık ve saptırıcı bir fitne gelir. Onda oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden, yürüyen binekliden, bineklide koşturandan hayırlıdır. Onda öldürülenlerin tamamı ateştedir. Dedim ki bu ne zaman olur ey i̇bn Mesud? Dedi ki bu herç günleridir. Kişi yanında oturduğu kimseden güvende olamaz. Dedim ki bu zamana yetişirsen bana ne yapmamı emredersin? Dedi ki dilini ve elini çek. Evindeki çullardan bir çul Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu manada çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Yani ehli İslam'ın, Müslümanların fitne savaşlarında yani yönetimi ele geçirmek için dünyevi bir gaye için birbirleriyle savaştıkları bu ortamlarda kişinin elini ve dilini yani diliyle de eliyle de buna dahil olması yasaklanmıştır. Ee, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Arapları tamamen kuşatacak bir fitne olacak. Onda öldürülenler ateşli olacaktır. Bunu üç defa söyledi. O fitnede dil kılıç darbesinden daha şiddetli olur. Evet, burada öldürülenlerin de, öldürenin de, öldürülenin de ateşli olması, yani Müslümanların, ehli la ilahe illallah'ın, birbirine bu şekilde az önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü fitne savaşı içerisinde olmaları durumunda dil kılıçtan daha etkili olacak. Yani insan diliyle bu fitnelere körüklediğinde Müslümanların birbirlerini canına kıymasına işte veya mallarına tasavvut etmesine sebep olacak söylemlerde bulunmak aynı kılıç gibi etkili olur diye uyarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu son okuduğum iki hadisi Ebu Davut ve Tirmizi'de rivayet etmişlerdir. Ee, Yusuf bin Esbat Rahimullah şöyle dedi. Sünnet ehli kıble ehlinden bir kimseye kılıç çekilmemesi görüşündedir. Onlar yöneticilerin arkasında namazları ve cumayı kılma görüşündedirler. Yani ehli sünnet. Yine yöneticilerle birlikte cihadın kıyamet gününe kadar tam olduğu, yöneticilerinin zulmünün onu eksiltmeyeceği veya adaletinin bunu artırmayacağı görüşündedirler. Kıble ehlinden bir kimseyi günahı sebebiyle tekfir etmez, onun müşrik olduğunu söylemezler. Onlar imanın söz ve amel olduğunu, imanın artacağını ve eksileceğini söylerler. Onlar kendilerini temize çekme korkusuyla imanlarında istisna yaparlar. Yani doğrudan ben müminim demezler de inşallah müminim derler. Çünkü kişinin kesin bir ifadeyle mümin olduğunu söylemesi aynı zamanda işte cennetlik olduğunu söylemesi ile eş manadadır. İbnü'sutradiyan'dan gelen rivayette olduğu gibi bu imanın artması ve eksilmesi. Bunu daha önceki bölümlerde işlemiştik. bir kimseyi günahı sebebiyle kıble ehlinden bir kimseyi tekfir etmezler. Onun müşrik olduğunu söylemezler. Ancak şirk veya küfür sebebiyle bu söz konusu olabilir. İmam meselesinde gruba e, şeye siteye bir e, Süfyan bin Uyeyne'ye rahim olan sözünü atmıştım. Sayı isnatla kendisinden geliyor. Yani e, selet selef buna göre Süfyan rahimullah'tan gelen bu rivayete göre e, farzları yerine getirmekle haramları işlemek arasında bir ayrım gözetiyorlar. Farzları terk etmeyi küfür olarak görüyorlar. Yani bu farzlarla kastettiler İslam'ın şartları diye sayılan farzlardır. E, nitekim e, mesela Hanefilerde dahi nasıl öğretirler? İşte İslam'ın şartları, iman şartları diye öğretirler. Bu evet. kendi iman ve İslam tanımlarına aykırı bir şey esasında. Yani Cibil Hadisi'nde zaten bu belirtiliyor. İslam'ın şartları, iman şartları diye. Burada yani farzları terk etmekle kastetle işte kelime-i şehadete La ilahe de Allah, Mu'man'ın Resulullah şahitliği, namaz kılmak, zekat vermek, hac yapmak, ve Ramazan orucunu tutmak. Bu e, İslam'ın şartı olan, yani bir kimsenin Müslüman olmasının şartı olan bu e, beş şey kastediliyor. Bunları terk eden e, kimseyi ayrı bir yerde ama haramları işleyenlere gelince, yani mesela zina eden tekfir edilmez, sırsızlık yapan tekfir edilmez, bunun gibi veya faiziyen bunun gibi e, haramlara gelince bunlar masiyetlerdir, günahlardır. Bunlar imanı eksilten şeylerdir. Evet, bir kimse farzların farziyetini ikrar etse dahi ameliyle onu terk ediyorsa e, bu kimse Müslüman adını almaya hak kazanmaz. Yani bu e, günah sebebiyle tekfirden farklı bir olay. Yani günah sebebiyle tekfir ediniz. Mesela, az önce söylediğimiz gibi, büyük günahlar da olsa, ne kadar büyük günahlar da olsa, e, haram işleyenler, e, işte zina içki içmek gibi, bu, bunlar e, tekfir sebebi olmaz. El Sünnet e, bu günahları işleyenleri tekfir etmez. Ama, böylelerinin iman azaldığı bir hakikattir. Yine, Böyle kimselere mümin denmez. el sünnet bu büyük günahları işleyen kimselere mümin demez. Bunlar fasıktır. Yani bu büyük günahları açıktan işleyen bir kimse, gizli de işleyenden bahsetmiyorum. Yani Rabbi ile baş başa kaldığı zamanlarda veya genelin göz önünde gizli işlediği günahlar olabilir. Bunlar değil de aleni bir şekilde büyük günahları işleyen bir kimse bunu fasık adına alır. Dolayısıyla fasık ee, mümin değildir. Müslümandır. Ama onun e, iman şubelerinden çıkmış olması, mesela kişi zina ettiği sırada mümin olarak zina etmez. İçki içtiği sırada, e, sarhoş ezrişkileri içtiği sırada mümin olarak içmez. Hırslık yaptığı zaman mümin olduğu halde içmez. Hırslık yapmaz. Estağfurullah. Bunun gibi imandan çıkaran şeyleri, aleni olarak işleyen bu kimselere fasık deniliyor. Ve buna mümin denmez. Müjdeye göre ise bunlar da mümindir. Yani fasıklar da e, mümin sınıfında sayılıyor. Bu da el sünnetin e, müjdeden ayrıldığı uslardan bir diğeri. Evet, e, müellif Abdul Kays kabilesinden şehirlerle karşılaştığını söyleyen Galber Katdağın şöyle naklettiğini söylüyor. Malik bin Münzir yani İbne bir Sufra Yezid bin el-Muhallab ve el haccaç bin Yusuf hakkında nasıl şahitlik ediyorsun? Eğer onların imandan uzak, münafıklar olduklarına ve cehennem elinden olduklarına şahitlik etmezsen Allah'ın kitabına hakkında şüpheye düşmüş olursun dediler onlar. Bunun üzerine el-Hasan el-Basri rahimullah'a gittim ve bu Abdul Kays'ın Abdul Kays kabilesinden bu şeylerin bu sözünü haber verdim. Hasan el-Basri rahimullah dedi ki ey yeğenim şahitlikte acele etme. Bilmek sana yeter. Muhakkak ki sen hiç kimse hakkında cehennemlik olduğuna şahitlik etmeni sana helal kılmayan bir dine mensupsun. Sonra Muhammed bin Sirin Raymollah'a gittim ve şeyhlerin sözünü ona da haber verdim. Bana dedi ki, Malik bin Münzir'e gelince senin onun aleyhinde bu şahitliği yapman onun zulmünden daha büyüktür. Sana onun aleyhinde şahitlik yapmanı söyleyemem. Yezid bin Muhelleb'e gelince ezdin bineklerini tanırsın. İstersen onlara arz et. Yani onlara sor. El-Haccac bin Yusuf'a gelince El-Haccac miskindir. Ebu Muhammed miskindir. Haramları deldi, masiyetler işledi. Eğer azaba uğrarsa günahlarındandır. Eğer bağışlanırsa bizler bağışlanma susunda ona cimrik etmeyiz. Sonra Bekir bin Abdillah el-Müzenirahimullah'a gittim ve şeyhlerin sözünü ona da haber verdim. Dedi ki, şayet insanlar cuma günü toplansalar da bana şu kimseler içinde üstün bir kimse tanıyor musun deseler... ''Onlara en çok nesat edeni tanıyor musunuz?'' derdim. ''Eğer şu kimsedir, onu böyle biliyoruz.'' derlerse, ben de işte en üstünleri odur.'' derdim. ''Eğer aralarındaki en şerli kimseyi biliyor musun?'' diye sorarlarsa, ''Onları en çok aldatanı biliyor musunuz?'' derdim. ''Eğer falan kimseyi böyle biliyoruz.'' derlerse, ben de işte en şerleri odur.'' derdim. ''Şayet bana onların en üstünün cennetlik olduğuna şahitlik et.'' derlerse, buna şahitlik etmem. Yine bana onların en şerlisinin cehennemlik olduğuna şahitlik et derlerse yine şahitlik etmem. Şerleri hakkında ümidim bu olunca, hayırlar hakkında ümidim nasıl olur? Onların hayırları hakkında korkum böyle olunca, şerleri hakkında korkum nasıl olur? Yani muayyen kişilerin e, işte cennetlik veya cehennemlik olduğuna şahitlik etmekten kaçınmaya vurgu yapıyor. Yani zahirlerine göre hükmetmek esastır. Abdülkerim bin el-Muallim. Tavus Rahimullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. İbnül i Ömer anh, yanındaydım. Ona bir adam geldi ve dedi ki, Ey Ebu Abdirrahman, bir topluk heva ile hükmediyorlar. Öfkeleri için savaşıyorlar, yani tavsutları için. Kendileri için fey alıyorlar. Onlar kafirler midir? Dedi ki, hayır. Adam dedi ki, bir topluk bizim kafir olduğumuzu söylüyor. Allah'a yakınlaşmak için kanlarımızı döküyorlar. Onlar kafirler midir? Dedi ki, Hayır. Adam peki küfür nedir dedi. İbn-i dedi ki Allah ile beraber iki ilah edinilmesidir. Yani Allah'a şirk koşulmasıdır. Haricilerin zemmedilmesi, onlarla nasıl muamele edileceği ve hırsızlarla yol kesicilere karşı nasıl muamele edileceği hakkında bir bölüm var burada. Müellifini açtı. E, halal dedi ki, ''Bana Harbel Kirmani haber verdi.'' Yani müelliften rivayet ediyor. ''Ebu Abdillah Ahmet bin Hambel Raymallah dedi ki, ''Harciler kötü bir topluluktur. Yeryüzünde onlardan daha şerli bir topluluk bilmiyorum. Harcilerin kötlenmesi hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden 10 rivayet yolundan hadis sayı olarak gelmiştir.'' Yine Harbel Kirmani yoluyla Ahmet bin Hambel Raymallah'a ''Kişi harcı kölesini satabilir mi?'' diye sorduğunu rivayet ediyor. ''Ahmet bin Hambel hayır.'' dedi. Ben onlara yiyecek ve elbise satılabilir mi dedim. O hayır dedi. Ben buna mecbur kalırsam, mecbur bırakılırsam dedim. Yani harcilere e, yiyecek, elbise gibi şeyler satmaya mecbur bırakılırsam dedim. Bütün bunları çirkin gördü. Peki onlardan satın alım yapılır mı dedim. Dedi ki ne satın alınır ne de satılır. Yani onlarla alışveriş yapılmaz. Halal dedi ki, Harpin İsmail e haber verdi. O Ebu Abdullah yani Ahmet bin Hanbel Raïmullah şöyle demiş: "Beldemiz her sene harcilerin geldiği bir beldedir. İnsanlar bu beldede ikamet edip etmeme konusunda itiraf ediyorlar. İmam Ahmed orada ikamet etme konusunda kolaylık olduğu görüşündeydi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun. Yani harcilerin e, sıkça uğradıkları bir beldede e, ikamet edilebileceği." bu konuda ruhsat olduğu görüşündeydi İmam Ahmed diyor. Eyyub Saatiyan Rahimoullah şöyle rivayet ediyor. İbnül Eşas veya İbnül Müellef fitnesi zamanında bu İbnül Müellef eee veya İbnül Eşas bunlar kendi zamanlarında dönemin halifesine ayaklanmış kimseler. Yani Müslümanlar arasında kan dökülmesine, fitnelerin çıkmasına sebep olmuş fitne önderleri. İşte bu ikisinin fitness zamanında Muhammed bin Sirin Raimullah bana satmam için bir heybe verdi. Ben onlara satabilir miyim dedim. Yani bu ayaklanan kimselere satabilir miyim dedim. Dedi ki bu bir silah değildir. Daha sonra bana dedi ki yani vazgeçme onlara satma. Yani silah olmasa da satma dedi. Evet. Abdulkerim'in Ruşeyd'den gelen rivayette şöyle dediğini aktarıyor müellif. Ezari kafır kası Faris'te bulunduğu zaman El-Ehvas halkı atlarını sürüyorlar ve onlara yük taşıyorlardı. El-Ahnef bin Kaysraimullah dedi ki Ehvas halkından bildiğim ancak onları esir almanın helalı olduğudur. Yani Ezarika fırkasına destek oldukları için yani bağlı bir topluk oluyor Ezarika ayaklananlar Harci fırkası bu halk da, eh, ehvas halkı da onlara e, donanım sağladığı için onları esir almanın helal olduğuna fetva veriyor. Abdülkerim bin Rüşeyd. Ahmet bin Hanbel e, Rahimullah şöyle soruldu. Bizim orada çölün bir tarafında Müslümanların Kürtlerden olan, tevhid ehli olan, namaz kılan fakat yol kesen düşmanlarını bağladıkları kaleler var. Böyle bir yerdeki bu ribatlar hakkında görüşün nedir? İmam Ahmet Rahimullah bunu güzel gördü ve dedi ki, bu ne kadar da güzeldir. Ben ama onlar kıble ehlininden dedim. Dedi ki, kıble ehlinden olsalar da Müslümanlar onlardan korunmuş olmuyorlar mı? Yani bu yol kesicilik yapan, bu topluluklara, eşkarlık yapan bu topluluklara karşı onların hapsedildiği e, hapishaneler nevi Bunların olmasını güzel gördü. E, yine Ahmet bin Hanbel Rahimullah bir başka seferinde Şöyle sormuş. Babiniz denilen çölde bulunan ribat yerleri var. Buralarda emir altında görevliler bulunuyor. Karfilelere ve düşmanlara kuyu kazıyorlar. Bu düşmanlardan Müslüman Kürtlerdir. Bunu onaylayıp güzel gördü ve dedi ki: "Müslümanlar onlardan korunmuş olmuyorlar mı?" Ancak şunu da söyledi: "Onlarla savaşılmadan bu yapılabilir. Ben onlar karfilelere tuzak kuruyorlar ve buna Kürtler düşüyorlar. Yani Kürtlere tuzak kuruyorlar." eee onlar bu tuzağa düşüyorlar. Dedi ki eğer kendilerinin mallarını almak istiyorlarsa onlarla savaşılabilir. Yani bu eşkıya topluluklar e, mallarına el koymaya kastetmişlerse onlarla savaşılabilir dedi. Ahmet bin Hanbel'e şöyle soruyor yine müellif. Ben yolculuktayken önümde bir adam vardı. Ona düşman saldırdı ve seslenip benden yardım istedi. Ahmet dedi ki bilmiyorum. Şayet senin malın olsaydı bu konuda kalbinde bir tereddüt olmazdı. Ama başkasının mal hakkında bilmiyorum. Yani başkası şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın malı uğrunda e, savaşan şehittir, öldürülen. Canı uğrunda öldürülen şehittir. E, hadis böyle ama bir başkasına saldırıyor. Onun için, onun malını kurtarmak için de sen e, vuruşursan ona bir şey diyemem diyor. Yani hadis kişinin kendisi, kendi nefsi hakkına gelmiştir, buna işaret ediyor. Evet, Ahmet bin Hambev Raymullah şöyle denildi. Kişi bir kavmin diyarına silahla girdi ve savaştı. Ahmet bir cevap vermedi. Bana Zekeriya bin Yahya, Ebu Talib'in kendilerine şöyle rivayet ettiğini haber verdi. Ebu Abdillah'a, yani Ahmet bin Hanbev'e şöyle soruldu. Hırsızlar, inatçı bir adamın evine giriyorlar. Onlarla savaşıp ve onlara karşı yardım ister mi? İmam Ahmet dedi ki onun mahremine girmişlerdir. Yardım çağrısında bulunmadan onlarla savaşır. Kendisini savunur. Lakin burada öldürmeye niyet etmez. Yani birisinin evine giriyorlar. Hırsızlar. Ee, onlarla kendisi çarpışabilir. Malını canını korumak için çarpışabilir. Ama öldürmeye kastetmez. Başkasından da yardım istememelidir diyor. Adam dedi ki onlara kılıçla vurabilir mi? Yani silahla vurabilir mi? Ahmet dedi ki Gücü yeten her şeyle, kılıçla veya başka şeyle öldürmeye niyet etmeden kendisini onlara karşı savunur. Eğer ona vurup da öldürürse ona bir şey gerekmez. Yani burada meşru müdafaya girer. Ben ona dedim ki yönetici bundan dolayı onu sorumlu tutamaz mı? Yani hırsızı öldürdüğü için yönetici onu hapsetme gibi herhangi bir şeyle sorumlu tutamaz mı? Ahmet Rahimullah dedi ki insanlar onun hırsızı kendi evinde bu şekilde öldürdüğünü bildirirse ona bir şey gerekmez. Yani onun lehine şahidlik ederlerse... O ancak malı için, canı ve mahremiyeti için savaşmıştır. Eğer hırsız arkasını dönüp kaçarsa onu takip etmez. Ona dedim ki, eğer hırsız onun malını alıp kaçmışsa peşini takip edebilir mi? Dedi ki, eğer malını çalarsa onu takip edersin. Yani malını alıp götürürse takip edersin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, malı uğrunda çarpışan. O seninle malını talep etmektedir. Eğer malını sana atıp kaçarsa takip etmesin, Ona vuramazsın, bırak gitsin. Eğer malını bırakmazsa ve sen ona öldürme niyeti olmaksın vurursan sen ancak kendine ait bir şey almak istemişsindir ve kendini savunmuşsundur. Eğer ölürse sen aleyhine bir durum söz konusu değildir. Çünkü sen ancak malın için savaştın. İmran bin Husayn radyalanmadan gelen hırsız hadisinde geçtiği gibi. Yani malını savunmak için savaşmakta sakınca görmedi. Nitekim bunu zikretmiştir. Yine dedi ki İbn Ömer radyalanmanın evine hırsız girmişti. Sıyırdığı kılıcıyla onu kovalayarak çıktı. Evet, Abbas el-Amberi'den gelen rivayette İbni Davud dedi ki, El-Hasem bin Salih Rahimoğlu'na Osman radıyallahu anh'ı zikrettiği zaman sükut ederdi. Yani ona rahmet okumazdı. El-Hasem bin Salih 7 sene boyunca Cuma namazını terk etti. Yani dönemin e, halifelerini, e, onların arkasında namazı meşru görmediğinde, Cuma namazlarını bile e, onların arkasında kılmamıştır Hasem bin Salih bin Hayy. Seleftendir. Fakat bu fiilinde şahıs kalmıştır. Ebu Bekir el Mervezi Ahmet bin Hamiye Rahimallah'tan Hasen bin Salih Rahimallah hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor. O kılıçla ayaklanmak görüşündeydi. Yani zalim yöneticiye karşı ayaklanma görüşündeydi. Mezhebi beğenilecek bir şey değildi. Süfyan bize ondan daha sevimlidir. El-Hasem bin Salih bin Hay son zamanlarda Cuma'yı terk etti. Sessiz kalması ve geri durması ile insanları fitneye düşürdü. Başka bir seferinde Hasem bin Salih Rahimullah'tan şöyle bahsetti. Ebu Filan, Kufi halkından birinin ismini zikretti. Ebu Seraya ve asabıyla beraber ayaklandı ve pis bir şey anlattı. Ben dedim ki ona nasıl katlandılar? Bunun üzerine sükut etti. Evet. Kendi zamanına kadar olan fitnelerle ilgili e, Ahmet bin Ambe-i bunlar aktarılıyor müellifin kitabında. Cehmi ve Rafuzi arkasına namaz kılmak hakkında bir bölüm. E, Ebu Ubeyt Kasım bin Selam Raymullah'ın şöyle dediğini rivayet ediyor müellif. Cehmi veya Rafuzi'nin arkasına namaz kılmam ile Yahudi veya Hristiyan arkasına namaz kılmam arasında fark görmüyorum. Rafuzileri biliyorsunuz. Yani Şia'nın kulatı olan tayfa, Ebubekir ve Ömer radıyallanmaya söven tayfa, cehmilerde işte Kur'an mahluktur diye, işte tarihselciler, sünnet inkarcıları, bunun gibi kimseler, yani kafir olan sınıflar, ha bunların arkasına namaz kılmışsın, ha Yahudi veya Hristiyanların arasında arkasına namaz kılmışsın fark etmez diyor. Ebubekir radıyallahu Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün insanların önüne geçirmeyen Kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Allah Resulü'nden sonra Öbekir radıyallahu anh, bütün insanlardan üstün görmüyorsa bir kimse onun arkasında namaz kılınmaz. Kaderi, harici ve mürciin arkasında namaza gelince bunu ne isterim ne de uygun görürüm. Ya yani bunda da kerahat vardır diyor. Zayde Rahimullah şöyle dedi. Yani Zayde bin Kudame şayet bir rafızı olsaydı onun arkasında namaz kılmazdım. Yani e, bir imam düşün. Eğer rafızı ise onun arkasında namaz kılınmaz demiş oluyor. Süfyan-ı Sevri bir adam Süfyan-ı Sevri Rahimullah'a şöyle dedi. Kaderi yalanlayan bir adamın arkasında namaz kılayım mı? Süfyan Rahimullah onu öne geçirmeyin. Yani öyle birisini imam edinmeyin dedi. Malik Rahimullah'a kaderinin arkasında namaz kılınır mı diye sordum. Hayır dedi. Evet, e, İsmailel Esbahani, Kıvam-ı Sünnet diye bilinen, İsmailel Esbahani, El-Hucce kitabında, bu ikinci tecrümesini e, burada getirdiğimiz kitap. Orada şöyle diyor, hadis ashabı halkın görüp de bu yüzden ifsad olmamaları için bidat ehlinin arkasına namaz kılmayı uygun görmezler. Yani normalde bidat ehli olan bir kimse, Rafazi ve Cehmiler haricin dışın, onların dışında, iki fırka dışında, yani bunlar kafir fırkalardır çünkü, 72 fırkaya dahil değillerdir. Diğer bidatçıya, mesela harici, kaderi, mürciye, bunun gibi kimselere gelince, yani aslı itibariyle tekfir edilmeyen bu fırkaların mensuplarına gelince, bunların arkasındaki namaz geçerlidir, kerahatla beraber. Ama... Ehli sünnet bunların arkasında namaz kılmayı uygun görmemiştir. Hangi sebeple? insanların o kimseyi işte e, sünnet ehli zannetmeleri, bu sebeple onun itikadına düşüp fitneye düşmemeleri gerekçesi. Mesela bizim zamanımızda işte bazı kimseler işte bu Hanefi imamların, Diyanet imamların arkasında falan namaz kılmaya teşvik ediyorlar. İşte cemaat namazdır falan diye. Böylece şirin gözükmeye çalışıyorlar. E, sonra bu halktan bazıları geliyor diyor ki siz işte Allah Azze ve Celle'nin ismi sıfatları hakkındaki akideniz şunlardır, işte bunun zıttında şöyle küfür itikatlar vardır vesaire vesaire iman hakkında sizin itikadınız bu. Hadislerde siz bunların geldiğini söylüyorsunuz ama bu imamın arkasında namaz kılıyorsunuz. Halbuki o imam işte maturidi bir imam işte Allah her yerde diyen bir imam vesaire vesaire diyerek böyle şaşkınlığını dile getiriyorlar ondan sonra veyahut da e, bunu dile getirmese ne düşünecek hani demek ki bu imamın akidesinde bir şey yok ki bunun arkasında namaz kılıyorlar diyor. İşte demek ki el sünnetin bidat ehlinin arkasında namaz kılmaması illaki imamın kafir olması sebebiyle değildir. <gülüyor> İmam bidat sahibi ise bidatı ile biliniyorsa mesela hanefi ise bidatine çağırıyorsa e, veya büyük günahları açıktan işliyorsa o imamı akidesinde veya fiillerinde temize çekmek manasına gelmemesi için onun arkasına namaz kılmayı mekruh görmüştür. Selef imamları. İmam Malk Rahimullah'ın evet, kaderiler hakkında onun arkasından namaz kılmaz dediği aktarıldı. Mutemir bin Süleyman Rahimullah'a şöyle soruldu. Bir kavmin imamı Kur'an mahluktur diyor. Onun arkasında namaz kılayım mı? Dedi ki bir Müslüman arkasında namaz kılmam bana daha sevimlidir. Yani niye kafirin arkasında namaz kılmayı soruyorsun? Git bir Müslüman arkasında namaz kıl demek istiyor. Fıtır dedi ki, Yarrabi Fıtır bin Halife, Yezid bin Züreyraim Allah'a gittim ve dedim ki, bir kavmin imamı Kur'an mahluktur diyor. Onun arkasında namaz kılayım mı? Dedi ki, hayır. Onun bir değeri yoktur. Yani Kur'an mahluktur diyen cehmi'dir. Ee, onun arkasında namaz kılmaz. Kafir olmaz sebebiyle. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, Şöyle dediğini rivayet ediyor Elif kendi isnadıyla. Muhakkak ki her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri kader ehlidir. Onlar hastalandıklarında ziyaret etmeyin. Öldüklerinde cenaze namazlarını kılmayın. Onlara selam vermeyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki her ümmetin mecusileri vardır. Şüphesiz bu ümmetin meclisleri de kaderiyedir. Hastalandıklarında onları ziyaret etmeyin. Öldüklerinde cenazelerine katılmayın. Bunun isnadında e, inkti var. Mekul ile Ebu Hureyre Radyalan arasında. Ebu Hureyre'den Mekul rivayet etmiştir. Mekul de Ebu Hureyre Radyalan'a yetişmemiştir. Ondan işitmemiştir. Bu sebeple inkti vardır. Ancak kaderiyenin bu ümmetin meclisleri olduğuna dair pek çok tarihten rivayetler vardır. Cabir Radyalan'tan, Enes Radyalan'tan, İbn-i Ömer Radyalan'tan ve bunlar birbirlerini takviye etmektedir. Bununla ilgili tarihlerin bir kısmını bizden olmayanlar kitabında aktarmıştım. Deccal hakkında bir bölüm. Hişam bin Amir Radyalan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Adem aleyhisselamın yaratılması ile Kıyametin kopması arasında Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Evet, bunu Ahmet ve Müslüm de rivayet etmişlerdir. Ee, Ubey bin Ka'b Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal'in gözü yeşil cam gibidir. Kabir azabından da Allah'a sığının. Evet, bunu Ahmet İbn-i Banziya ve başkalar sayısınavda rivayet ettiler. ile ee, ilgili... Bir kitap tercüme edip basmıştık. Oradan ayrıntılı görebilirsiniz fizik e, fiziki özellikleriyle ilgili. E, kısaca şekil özellikleri hakkında işte kıvırcık saçlı olacağı, e, bir gözünün et kaplı olacağı, diğer gözünün ise e, fırlamış üzüm salkımı gibi olacağı ve bu gözünün yeşil cam gibi, yeşil gözlü olacağı geçiyor. E, hangi gözü et kaplı, hangi gözü bu şekilde yeşil cam gibi ve üzüm tanesi gibi fırlamış üzüm tanesi gibi bu konuda e, rivayetler arasında ihtilaf var. Yani sağ gözü diyen var, sol gözü diyen var. E, fakat sonuçta gözlerinin bu şekilde kusurlu olacağı e, sabittir. Yine kabir azabından da Allah'a sığının diye emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmran bin Husayn radiyalanmadan gelen rivayette Resulullah Vesselam şöyle buyurdu. Deccali işten ondan uzaklaşsın. Bunu iki veya üç defa söyledi. Zira kişi ona gelir, onun yanında bulunan şüpheli şeyleri gördüğünden dolayı onu bir mümin zanneder ve ona tabi verir. Evet, buna Ebu Dağab'da başkaları rivayet etmiştir sayısınatla. Ee, Ebu Bekra Radyalant'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılıdır. Onu okuma yazma bilmeyende bilende okur. Evet. Mümin olan bunu okuyacaktır. Okuma-yazma bilsin veya bilmesin. Enes bin Malik radiyallarından gelen diğer rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccale Asbehan Yahudilerinden üzerlerinde taylesan, yani şal bulunan 70 bin kişi tabi olur. Ebu Sayde'l-Hudir radiyallarından gelen bir rivayetler ümmetimden işte taylesanlı veya 70 bin kişi tabi olur diye geçiyor. O Lafız şahızdır. E, Mahfuz olan lafzı Esbehan Yahudilerinden üzerlerinde taylasan bulunan 70 bin kişi tabi olacaktır. Bir lafzında, hadisin bir lafzında yüzleri kalkan derisi gibi kaplı olan 70 bin kişi tabi olacak diye geçiyor. Bu da e, ilginç bir anekdot. Yani üzerlerinde taylasan, bu taylasanın e, vasfı hakkında bir mesela Sican diye geliyor. Sican'da tay, Taylasan diye açıklıyorlar. Bu rivayette Tayalise diye açıkça Taylasan lafzıyla geliyor. Taylasan, hani bu Suudluların falan kafaların üstünden geçirdikleri bezler var ya, buna da Taylasan deniliyor. E, kastedilen bu mudur? Yoksa başka bir bez midir? E, Allah bilir. Burada yüzlerinin kalkan derileri gibi kaplı bir şey olması, bazıları eski zamanlarda şöyle tevil etmişler bunu. İşte Moğollar, Türkler bunların işte yüzleri kalkan derisi gibi e, diyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kemi can -i mutraka ifadesi e, sanki yani bu gaz maskesi gibi bir şeyler de olabilir. Yani böyle bir şey de olabilir. Yani Deccal'in beraberinde yetmiş bin tane böyle Yahudi olacak. Onların yüzleri de kalkan derisi gibi olacak. Böyle bir şey var. Yani e, biz bu gibi hadisleri Geldiği gibi iman ediyor, tasdik ediyoruz. Ee, teviline gelince işte e, bunlar zamanla ortaya çıkıyor. Mesela geçmiştekiler işte Moğollar, Türkler falan demişler. Böyle midir? İşte e, bazen Türklerin de açıkça ifade edildiği hadisler de var. Ama burada ifade edilen Yahudilerden 70 bin kişi. Özellikle Espanyol Yahudilerinden. Bunlar Beccal beraber gelecek. Diğer bazı rivayetlerde bunun başka ayrıntılar da var. Bunlar büyücü kimseler olacak. Bu yüleriyle Deccal'in yardımcıları olacaklar. İnsanları işte Deccal'e tabi kılmak için, saptırmak için ona hizmet edecekler diye ifade ediliyor. Ebu Sa'deyel Hudîr radıyallâhu rivayet şu şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Deccal'i anlatarak şöyle buyurdu. Muhakkak ki o bir cana musallat olacak, yani bir kimseye. Onu öldürecek, sonra dirirtecek ve ben senin Rabbin değil miyim diyecek. O da yalan söyledin. Şu ana kadar senden daha yalancı kimse görmedim diyecek. Ebu Said Radyalan dedi ki biz Deccal'in öldürüp dirilteceği kişinin ancak Ömer bin Hattab Radyalan olacağını düşünürdük. Ama o değildi yani. Demek ki tarih bunu gösterdi. Ee, bu konuda yani bu Ebu Said Hüdri Radyalan'dan gelen bu isnatta atiyetül afi zayıftır. Fakat şu metin Başka pek çok yollardan sabit olmuştur. Hatta mütevatirdir. Bin mesela Bukhari'deki rivayet var. Orada da işte Deccal bu kişiyi, bir kişiyi öldürecek. Ortadan kesecek. İki kanadını bir tarafa, iki parçasını bir, bir tarafa ayıracak. Sonra bunları birleştirecek. Adam dili bir şekilde kalkacak. Şimdi bana iman ediyor musun dediğinde, benim Rabbimin olduğuma iman ediyor musun dediğinde o diyecek ki, senin deccal olduğuna dair basiretim daha da arttı. Yani aynı Allah Resulü'nün haber verdiği şey gerçekleşti. Zaten bunu bize haber vermişti diyecek. Ondan sonra da deccal ne o kimseyi ne de başka bir kimseyi canına kast edemeyecek, öldüremeyecek. rivayette de bu şekilde geliyor. Yani Allah'ın izniyle iman edenlere deccalin bir zararı olmayacak. Evet, kabir fitnesi hakkında bir bölüm var Cabir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bana kul kabrine konulduğu zaman ona iki melek gelir ve onu çekiştirirler o da uyuyan kimsenin ürkmesi gibi ürkerek kalkar melekler ona Rabbin kim derler o cevap verir ona doğru söyledin sen böyleydin denilir yani bu cevap verdin, Rabbim Allah'tır dedin. Sen dünyada da bunu tasdik eden birisiydin. Yani dünyada da buna uygun yaşayan idin denilir. Ona cennetten elbise giydirilir. O da beni bırakın da aileme haber vereyim der. Ona yerinde dur denilir. Evet, bu uzunca bir hadisin bir parçası. Ee, yani bu babta ilgili kısmı zikredilmiş. Yani iki meleğin gelip, Işte, sorguya çekmeleri, kişiye kabrinde <gülüyor> sorguya çekmeleriyle ilgili kısım zikredilmiş sadece. Ee, Yunus bin Habbab Rahimullah şöyle dedi. Bana kabirde sorgulanan bir ölüyü içten kimse haber verdi. Ona Rabbin kim, dinin nedir denilmiş. Mühendif böyle isnadıyla Yunus bin Habbab'dan zikrediyor. Ee, Nafi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Dikkat edin. Muhakkak ki biriniz öldüğü zaman Allah kendisini kıyamet günde diriltinceye kadar eğer cennetlikse cennetteki yeri, cehennemlikse cehennemdeki yeri sabah akşam kendisine gösterilir. Evet, bunu da Bukhar ve Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Evet, Haus hakkında bir bölüm. Sevban radıyhallah Allah Resulünün azatlısı, Sevban radıyhallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdun rivayet ediyor. Muhakkak ki havzın Aden ile Eyle arası kadardır. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun kapları semadaki yıldızlar sayısıncadır. Kim ondan içerse bundan sonra asla susamaz. Aynı manada İbn Ömer radyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki havzın Aden ile Umman arası kadardır. Kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, kokusu miskten daha güzeldir. Kapları semadaki yıldızlar gibidir. Ondan bir defa içen bir daha asla susamaz. Yani bu konuda da gelen hadisler, yine mütevatirdir müellif, burada e, örnek olarak bir iki tanesini zikretmiş. Sırat hakkında bir bölüm, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sırat, cehennemin iki yanı arasındadır, kaygandır. Nebiler ve melekler aleyhimü Allah'ım selamet ver, selamet ver derler. İnsanlar şimşek gibi, göz kırpması gibi, hızlı atlar gibi, binekler üzerinde ve yaya olarak geçerler. Selametle kurtulan, tırmalanmış olarak kurtulan ve ona düşen olur. <gülüyor> Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapı için taksim edilmiş bir cüz vardır. <gülüyor> Mughira bin Şube radıyallahu anh, minber üzerinde Nebi aleyhisselatü şöyle rivayet ediyor. Kıyamet günde Müslümanların sırat, yani o cennet, cehennem üzerinde köprüde şiarı Allah'ım selamet ver, selamet ver sözüdür. Onlar bu duayla geçerler yani mizan hakkında bir bölüm ne inanılması gereken iman edilmesi gereken şeylerden bir diğeri mizan Cabri bin Abdullah radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buydu'n rivayet ediyor kıyamet gününde mizan konulur iyiliklerle kötülükler tartılır kimin iyilikleri kötülüklerine bir hardal kadar ağır gelirse cennete girer kimin kötülükleri iyiliklerine bir hardal kadar ağır gelirse cehenneme girer bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, iyilikleriyle kötülükleri eşit olan nasıl olur? Buyurdu ki, onlar Araf hasabıdır. Cennem onlardan tatmadıkça cennete girmezler. Bunu İbn-i de tarihinde rivayet etmiştir. Ee, Hasan el Basri Rahimullah'a mizan sorulunca şöyle dedi. Evet, onun bir dili ve iki kefesi vardır. Konuşan bir dili var, iki tane de kefesi var iyiliklerle kötülüklerin tartıldığı. Sur hakkında bir bölüm. Ee, Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cibril sağında Mikail solunda olduğu halde İsrafil surun sahibidir. Evet. Bunun da isnadında Atiye el vardır. Bu sebeple zayıftır. Yani İsrafil'in bu surun sahibi olan melek olduğuna dair e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan bir rivayet sabit olmamıştır. Yani bunun da İslam'da Atiye el vardır. E, sur'un sahibi diye sahih rivayetlerde gelir. İşte elinde sur beklemektedir sur'un sahibi diye. Ama bunun İsrafil adlı melek olduğuna dair rivayetler ise ancak işte sahabeden ve sonraki seleften e, sabit olmuştur. İsrailiyat rivayetlerde de e, geçmektedir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiğim kadarıyla bu kişinin İsrafil olduğunun tasrih edildiği e, sabit olmamıştır. Memunel Kimdir Rahimullah şöyle dedi. Muhakkak ki surun sahibine sur verilmiş. iki ayağından birini öne atmış. Diğeri geri de ona üflenmesinin emredilmesine hazır bir şekilde beklemektedir. Evet, kalem hakkında İbn-i Abbas anh şöyle dedi. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Onu sağıyla aldı. Allah'ın her iki eli de sağdır. Sonra nu'nu yarattı. O divittir. Sonra levhalar yarattı. Onlara dünyayı ve onda olacakları yazdı. Hatta yaratılacak her şeyi, yapılacak her ameli, iyiliği, facirliği, rızkın helal ve haramdan olanını, yaş ve kuruyu yazdı. Sonra bunlardan her şeyin durumunu, dünyada kalacağı ve tükeneceği süreyi belirledi. Sonra bu kitaba hafaza meleklerini görevlendirdi. Yine halka da Hafaza melekleri görevlendirdi. Halkın melekleri bu kitabın muhafızları olan meleklere gelirler ve her gün ve her gece olacak şeyleri onlardan alarak yazarlar. Sonra halkın melekleri halka inerler ve Allah'ın emriyle onları muhafaza ederler. Onları ellerinde bulunan bu göre yönlendirirler. Ta ki her gün ve her gece olacak her şey tamamlanır, ondan bir şey kalmaz. Sonra şu ayeti okudu. Gerçekten biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. Casiye 29 Bir adam dedi ki, ey Ebu Abbas Ayette geçen nüsahları ancak her gün ve her gece üzerimizdeki meleklerin kaydettikleri olarak görüyoruz. Dedi ki, sizler Arap değil misiniz? Nüsah ancak daha önce yazılmış olan kitaptan çoğaltılır. Sonra şu ayeti okudu. Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmaz. Enam el dokuz. Sonra dedi ki, yaş ve kuru her şey toplanmıştır. Evet bunu Taberi de tefsirinde İbn Battah el-İbanede rivayet etmiş. Benzerini İbn Ömer radıyallanmadan sayy-isnad ile İbn Ebbas'ın es-Sünne'de ve Acuri'l-Şeriyada rivayet etmiştir. bunda zayıflık vardır. Yani İbn Abbas'tan gelen bu rivayette İbn Ömer'den gelen sahih yani benzer manada burada Ertaya bin Münzir var, Cerrah bin El-Melih -El var. Bunlar hafıza bakımında biraz e, hasen derecesinde altında kalabilecek özellikle kendisinden daha güvenilir olana muhalefet ettikleri zaman böyle seviyede raviler. Yani ra, rivayetleri bazen hasen görülebilecek bazen zayıf görülebilecek aktardığı metne göre değerlendirilecek türden ravilerdir. Burada da bir muhalefet var. Nedir o muhalefet? İbn Abbas Radyo Lanman'ın kendisinden gelen yine sahih rivayetlerde nur e, balık olarak açıklanıyor. Ve yeryüzü o balığın üzerinde yayılmıştır diye İbn Abbas'ın böyle açıkladı. Sonra işte Kalem suresinden okuduğunu, o baş tarafındaki ayetleri okuduğunu zikreden rivayet daha sahiptir bundan. Burada Divid diye açıklanmış. O rivayette, diğer, yani daha sağlam olan rivayette Allah Azze ve Celle kaleme her şeyi yazmasını emretti. O da kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazdı. Ondan sonra Nu'nu yarattı. O Nu'nun üzerine yani balığı yarattı. O balığın üzerine arzı, yeryüzünü yerleştirdi, yaydı şeklinde devam eder. Yani kaderlerin yazılması bittikten sonra Nu'nun, yani balığın yaratılması geçmektedir. Bu rivayette ise nun divit olarak açıklanıyor. Yani mürekkep okkas. yani kalemle bağlanıyor tılı bir şekilde zikrediliyor ve e, yazılacak şeyler de Nu'nun yaratılmasından sonra yazılıyor şeklinde geliyor. Yani bu akış bahsettiğim e, diğer rivayetteki akışa muhaliftir. O rivayetin e, ravileri daha sağlam, daha güvenilir ravilerdir. Mahfuz olan odur. Buradaki bu kısım e, münkerdir yani şu kısım. O da söylediğimiz gibi Ertat bin Münzir ve Cerrah bin Melih'in hafıza zayıflığından olsa gerek. Evet, İbn Abbas Miskemin rivatine İbn Abbas radiyallahu şöyle dedi: Allah'ın ilk yarattığı şey kaflem mim hecesinden kalemdir. Kaleme nurdan şekil verdi, uzunluğunu sema ile yer arası kadar yaptı. Sonra buyurdu ki: Levhil mahfuzda yaz. Kalem Rabbim neyi yazayım dedi? Buyurdu ki: Kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yaz. Allah mahlukatı yaratınca onların amellerini kaydetmeleri için melekleri görevlendirdi. Kıyamet günü olduğu zaman amelleri kendilerine arz edilecek ve şöyle denilecektir. Bu bizim kitabımızdır. Sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. Casiye 29. Bunlar levhul mahfuzdan yazdırılıyordu. Yani burada e, nestensih ifadesi istinsah etmek, nüsa çoğaltma demek. E, yani Levh-i Mahfuz'da her şey yazıldı, kıyamet gününe kadar olacak her şey ama kulların günlük olarak e, amel defterlerine ise oradan geçiliyordu, istinsa ediliyordu. O manadadır diyor. İşte Levh-i Mahfuz'dan yazılanlar ile kulların amellerinden yazılanlar karşılaştırılınca ikisinin de aynı oldukları görülür. Ebu Zabyan'dan, o İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle denir rivayet etti. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona olacakları yazmasını emretti. O da yazdı. Yazıklar arasında şu ayet de vardı. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da. Yani Tepe suresi. Evet. Bunda isnadı sahihtir. Aynı şekilde. Müşriklerin çocukları hakkında bir bölüm var. İshak bin Rahiyaraymullah'a kafirlerin çocukları hakkında sordum. Dedi ki, onların durumu Allah'a bırakılır. Onların Şayet büyüyecek olsalardı ne amel edeceklerini Allah en iyi bilendir. Müslümanların çocukları ise cennet, cennetledir. Yani burada kastedilen çocuk iken ölen, akıl bali olmadan önce ölen çocukların durumları. İsa rahimullah yine dedi ki: "Biriniz ölen çocuk hakkında onun cennette olduğuna şahitlik etmesin." İbn Abbas radıyallahu anh, çocuk iken ölenler cennette midir diye sorulunca şöyle demiştir. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasında geçen tartışma sana yeter. İsa burada, yani İsa bin Rahiye Bakiye'den, o Muhammed bin Ziyad'dan, o Abdullah bin Ebi Kays'tan tahsis ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe radiyallahu anh'a etti. Ona müşriklerin ve müminlerin zürriyetlerini sormuştum. Dedi ki, yani çocukken ülenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuyu ben de sormuştum. Buyurdu ki, onlar babalarıyla beraberdirler. Ben Eyalan Resulü hiçbir amelleri olmadığı halde mi? Dedim. Buyurdu ki, Allah onların ne amel edecek olduklarını en iyi bilendir. Yani şayet buluğa erselerdi, ne amel edeceklerdi, bunu Allah en iyi bilendir. Dolayısıyla babalarına tabilerdir erdir meselesi şu manada, Allah ezelde her şeyi bilendir. Herkesin ne yapacağını da yazmıştır zaten. Dolayısıyla şayet mümin, Müslüman bir babanın evladı iken buluğa ermeden ölmüşse o çocuk, Allah o kimse işte müminler de Müslümanlardan olduğu için öyle bir babaya nasip etmiştir bunu. O yüzden e, genel zahir itibariyle e, buna göre hükmelidir. Yani dünya hükümleri bakımdan e, çocuklar babalarına nisbettedir. Babaları müşrik ise işte, müşrik mezarına gömülür, kafir mezarına gömülür. Müslümanlardan ise Müslüman mezarına gömülür. Ahiretteki durumlarına gelince e, Allah Azze ve Celle orada da yine e, bir imtihan, yapacak. Yani işte e, Esvet bin Süreyy Radyalan'tan gelen rivayette belirtildiği gibi. Yani orada da bir imtihan söz konusu olacak. Fetret ehli olan, işte e, bunak olan, kendisine davet ulaşmamış olan, bir şekilde davetin muhatabı olmamış kimseleri Allah Azze ve Celle'nin orada imtihan edileceğe geçiyor. Onlar arasında yanılmıyorsa e, çocuklar zikredilmiyor. Yani fetret ehli zikrediliyor. İşte e, bunak olan kimse, aklı hiçbir şey ermeyen kimse zikrediliyor ama hatırladığım kadarıyla o rivayetlerde çocuk geçmiyor. İşte çocuklar hakkındaki, yani ermeden ölmüş çocukların hükmü hakkındaki durum da e, buna göre değerlendiriliyor. Dünyadayken e, öldüğü sırada nasıl bir babaya, Müslümanlardan bir babaya tabi olarak mı öldü, Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müşriklerden bir babaya tabi olarak mı öldü? Biz zahir olarak buna hükmediyoruz ama ahiretteki hükmü hakkında yine kesin olarak şahitlik etmiyoruz. Bir önceki rivayetle bir arada düşündüğümüzde böyle. Ayşe binti Talha, müminlerin annesi Ayşe anhadan şöyle dediğini rivayet etti. Ensardan bir çocuk vefat etti. Bunun üzerine ben ona müjdeler olsun. Cennet serçelerinden bir serçe dedim. Bakın bu dünyada Müslüman bir babaya aitken ölen bir şey ama cennetlik olduğuna şahitlik ediyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ayşe, Allah'ın cenneti yarattığını, cehennemi yarattığını, cennet için onun ehlini ve cennem için onun ehlini yaratmış olduğunu bilmiyor musun? Yani bu sözünü uygun görmüyor. Dünya yakın bakımından evet, Müslümanlara tabidir ama ahirette cennetlik olduğunu net bir şekilde söylemek yine burada da yasaklanmıştır. Evet, Allah izin verirse müellifin şefaat hakkında ayırdığı bölümle bir sonraki derste devam edeceğiz. Kitabı Sünneden. Subhaneke Allah'ın öbe ve eşadenle ilahe illan tevateke ve estağfurullah ve tevhü